Şimdi dersimize başlıyoruz. Efendim, geldik nereye? Sinan Erdem'de anlattığımız noktada Hüdeybiye musalası yapıldı. Buradan ileri fetih dersine eklenecek yani. Ee, Hüdeybiye'de defen sallallahu aleyhi Umre'ye gitmesine izin vermediler. Ondan sonra bir daha sene kaza umresine gelirsin, üç gün sana müsaade ederiz dediler. Bu Hüdeybiye olayı hicretin kaçın senesinde oldu? Altıncı senesinde oldu. Ee, Sahabe-i kiram da tabii çok üzülmekle beraber cibril getirdiği vahiyler tevcihatıyla, Hazreti Ömer Efendimiz baştan anlamadıysa da, yani üzüldüyse de e, vahiy ile hareket eden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şimdi dönüyoruz buyurdu. Sahabe-i da üzüldüler. E sen bize demedin ki, mescid Aram'a gireceğiz, Emin vaziyette şey, ihramdan çıkacağız, kimi tıraş edecek, kimi kısaltacak. İhram'dan çıkmak için korkmayacağız, etmeyeceğiz. E, dedim ama bu sene dedim mi buyurdu? Demedim. Al Cibril'in bana buyurduğu gibidir. Cibril bana ne buyurdu? Le tedhulünnel harame inşaallahu aminin muhallikine rusek ve kasırine la tegâfun Cibril'in buyurduğu haktır. Bu görülecektir buyurdu. Siz itikad üzere olun. Sonra fetihler vaat Oradan döndüler Medne-i Mulevri'ye. Efendimiz Muharrem-i Şerif'in ee, bir yarıdan sonrasında Hayber gitti. Hayber Fethi şu anda konumuz değil. O da ayrı bir ders yapılır. Hayber'i fethettiler elhamdülillah. Döndüler. Böylece ne oldu? Efendim, hicret'in e, altıncı senesi bitti. Hicret'in 7 senesi oldu. Bu sayfam nerede bakalım? Sayfam ne oldu buradan? Birinci sayfa yok. Ben not koydum ya Umre'ye. Ondan sonra Umratül Kaza notu koydum. O sayfa burada yok. Gibi gözüküyor. Efendim kitaplardan, Arapça eserlerden topladım yani. i̇bn İsak'ın, i̇bn Hişam'ın siretlerinden falan. Şimdi çok kitap taşımak, şey etme burada da yer olmuyor. Onun için e, onları topladım böyle. Sizin gibi şeyden, İslam Ansiklopedisinden okumuyorum yani. Ne? Bu sefer diyeceksin ki kardeşim, be, Türkçe'yi ben de okuyorum. Oradan sen de Türkçe okuyorsan ne geldim seni dinlemez diyeceksin. Haklısın. Haklısın, ben sana bunu Arapça okuyorum. Yani ibareleri göre göre okuyorum, hepsinin kaynakları belli. Kendim kitaplardan kendim buldum, uyarladım. Çünkü neden? Hepsinde farklı konular çıkıyor, toplamak icap ediyor. Şimdi birini takip edersen öbüründe olan eksik kalıyor. Bir cem yapmak e, uygun oluyor. Bu sahafeti ya arabada düşürdüler ya şu, nerede düşürdüler bilmiyorum. Abi. He? Yok. Hayır arabada ben yazdım. Ya, arabadaydı. Hmm. Elimde e, not koydum. Yani hicretin yedinci senesinde buralarda olabilir misiniz? Ha burada burada tamam. Derginin altına koymuşsun. Yok diyor. Ya yok diye bir şey var mı ya? Yok'a çare var ya. Var işte. Efendim, neyse yine idare ederdim. Merak etmeyin. Pil bitti diye, şarj bitti diye durmazdık yani. Aklımda olanlardan idare ederdim, devam ederdim de. Akla çok güvenmemek lazım. Benim de artık eskiden çok hiç unutmak ne? Bir sayfayı koca mektubattan ki mektubatın satırı çok uzundur. Mektubatın sayfa satırları fazladır yani. Hem enlidir, hem uzundur. Bir sayfayı okurdum, efendim, hemen peşine ezbere Arapça o sayfayı okurdum. Maşallah desen ne olacak? Geçti o iş. <gülüyor> ah mübarek adam. Geçmişe maşallah. Şimdi geleceğe inşallah diyelim. Hiç olmazsa gözüm gitmesin, aklım gitmesin, gözümün gördüğüne mana verip size konuşabileyim inşallah. i̇nşallah. He, maşallah diyor. 30 sene evvel maşallah desen ne olur? Mübarek. <gülüyor> O gençti. O gençlik gitti o. Onu bir kere okurdum. Hemen Arapça kürsüden okurdum. Nazar deme tehlikesi kalmadığından rahat rahat konuşuyorum. <gülüyor> Nazar deme tehlikesi kalmadı çünkü. E şimdi de elimle idare ediyorum ama tabii o nerede o hafızadım. Şeker çok tahribat yaptı. Rabbimiz ne zaman ne verdiyse o nimetinin kıymetini bilip onu dinine hizmet yolunda kullanmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin Allahu salli aleyhi ve ala alihi ve sellem. Şimdi 6. zelebi hicretin 7. senesi oldu. 7. sene Zilkade ayı geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden ihrama girdi. Çünkü Mekkelilerle antlaşmada ne vardı? Bir daha sene gelirsiniz. 3 gün size Mekke'yi boşaltırız. Yani birbirini görüp de kavga gürültü çıkmasın diye. Onlar Mekke'yi boşaltacaklar. Üç gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve ashabına kalacak. Ee, ömreyi kaza atacaklar. yani. Altıncı senede yapamadıklar ömreyi. Şey, muhsar oldular. Kurban kesip ihrandan çıktılar Udayb'den. Geri dönmüşlerdi. Buraya kadar anlatılmıştı. Ondan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habeşli Hayber'i de fethetti. Oradan da tabii ganimetler oldu. İslam devletine işte, işte ordusuna kuvvet oldu falan. Ama tabii Mekke üzerine için fethi için çıkılmıyor. Umreye gidilecek. Yeniden ihram girdi ihrama girdiler. Efendim yine ne, olur ne olmaz. Yine kurban sevk ettiler. Yanlarında bulundurdular. Ondan sonra Hudeybiye'de Beyat-ı Rıdvan'da ağacın altında biat eden 1400, e, 1500 rivayeti de var ama 1400'den aşağı değildi o biat ehlinin tümü yeniden umreye katılmak için e, hazırlandılar. Ancak arada şehit olan sahabeden, hayberdeşli olan şehit olan oldu, olmuşsa bir de vefat eden de bir sene, ne demek bir sene, uzun bir zaman tabii yani vefat eden de oluyor. Hudeybiye'de biatta bulunup da ikinci sene yani yedinci sene ertesi sene diyelim umreye gitmeyen hiç kimse kalmadı. Ancak kim kaldı? Ya şehit olan, ya da vefat etmiş. Yani Medine'de de vefat edebilir, illa dışarıda etmez. O müstesna, geri kalan, hepsi katıldı yani. Böylece geldiler, onlar Mekke'yi e, dağlara çekildiler. O zaman Halid İbni Velid, radıyallahu anh, Müslüman değil. Amr İbni As radıyallahu anh, Müslüman değil. Abdullah bin Amr'ın babası, meşhur Amr İbni As. Onlar Müslüman değiller. Fakat, e, tabi sahabe-i kiram da yani... E, zayıfler, nehifler, zaten İslamiyet'te çok yemek yok, çok uyumak yok, çok keyif yok, müşrikler gibi şey olur mu yani? E ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için tavafta remel var hani böyle ilk üç hafta koşar gibi yapıyoruz. Değil mi? Umrede bile Onlar şimdi unutuldu hep. O sünnetleri yapmakla. Sağ omuzu açıyoruz değil mi? Niye sağ omuzu açıyoruz? İşte pazasını göstersin, işte böyle kuvvetli gözlüsün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şimdi burada bunlar bizi seyrediyorlar durumlarımız nedir, ne değildir? Bunlar Medine'ye gittiler. Mekke'nin adamları, bunların derdi muhacirler tabii. Şimdi adamı değil de o Mekke'den gidenlere özellikle onlar şimdi kıyas yapıyorlar. Bunlar zayıfladılar mı, şişmanladılar mı, bakımları iyi mi, Medine bunlara uydu mu, uymadı mı falan filan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki şimdi bunlara güçsüz ve zayıf gözükmeyelim. Kim bugün onlara güçlü, kuvvetli gözükürse Allah ona rahmetiyle muamele buyursun dedi. Dua buyurunca sahabe-i kiram da işte kendilerini bir daha kuvvetli hissettiler. Ondan sonra işte omuzlarını açtılar, pazularını göstererek. İşte efendim ilk üç hafta falan böyle e, rebel yaparak koşar gibi yapıyoruz ya, tam koşmuyorsun. Sahide değil, sahide iki di yeşil direklerin arasına gelirsen orada koşabildiğin kadar koş ama li liflerini patlatma, ayrı dava yani tabi ayak liflerine dikkat et. Orada koş, bir daha önünde adam yoksa, vur devir milleti de geç demedik yani. Önün müsaitse git. Efendim, orada sünnet, ama tavaf da o kadar hızlı koşmak yok ama o güçlü görünme edasıyla Sahabe-i Kiram öyle tavaf ettiler. Bulmuşluklar uzaktan seyrediyorlar. Vay anasın dediler, bunlar hurma yemekten hiç zayıflamamışlar ya. Efendim, Medine'nin hurması iyi gelmiş bunlara falan. hay bunlar kuvvetliymişler, şuymuşlar, buymuşlar. O sonra dağlara çekildiler. ya zaten Kabe'nin etrafı hep dağız. Şimdi bakma sen, apart şeyden, otelden gözükmüyor. Hep etraftadır, evvelce açıktı biz ilk gittiklerimizde. Hep üstlerde yukarılardan bakıyorlar, ediyorlar falan. Sahabe-i kiram sabaha ibadet ediyorlar. Emekkiye'ye ne zamandır hasretler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç sene olmuş, hicret edeli. Yedi senedir hiç Kabe'ye gitmemiş. Ee, sabaha kadar ibadetler, zikirler, o sonuçta işte telbiyeler, tekbirler, sahabe-i kiram birbirine kaynaşmalar, fakir demeden, zengin demeden, köle demeden. Değil mi? Ha, müşriklerde ne var? Oho müşrikler protokol yani. Ağ paşamı paşa mı, Kureşti mi, Haşimi mi, şu aşiret, bu kabile değil mi? Ama İslam'da ne durum var? Oho Bilal-i bizim Efendimiz oluyor. Halbuki Bilal-i beşli köle yani, azatlı köle. Değil mi? Ama Hz. Ömer Efendimiz ne diyordu? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e biat edileceği zaman da onu ederken ne diyor? Ebu Bekir seyyiduna ve hataka seyyidena. Ebu Bekir bizim Efendimizdir ve bizim Efendimiz'i yani Bilal'i azat etmiştir. Hem Ebu Sıddık'a Efendimiz diyor hem de Bilal Habeşi'ye ne diyor Az Ömer? Bilal bizim Efendimizdir, Ebu Bekir onu azat etmiştir, o da bizim Efendimizdir diyor. İşte bir köleye Kureyş'in en soylu ailesinden olan bir Hazreti Ömer Efendimiz ne diyor? Bilal bizim efendimizdir diyor. İslam da efendilik, izzet, şeref neyledir? İman iledir. Takva iledir. Ya şimdi onlar seyrediyorlar devamlı bütün hareketleri. Ama bakıyorlar Allah Allah. Köleler aşağılanma yok. Onu itekleme yok. Bunu kakalama yok. Efendim zengin olan öne geçme yok. Fakir olan gibi, safta kim erken gelirse o öne geçiyor. Birbirine hürmet, tevazu, ilgâh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, muhabbet. Son derece mübarek, ağzından çıkan tü, tüküdüğünü yere düşürmüyorlar. Saçının telini yere düşürmüyorlar. sakalının telini yere düşürmüyorlar. Öpüyorlar. Efendim ona hürmet tazm ediyorlar. Başlarında kuş varmış gibi dinliyorlar. O ne buyuruyorsa onu yapıyorlar. O Müşrikler hiç görmedikleri işler. İşte Amr İbni Aslı, Halid İbni Velid Hazaratı, birçok insan orada etkilendi. İslam'ın güzelliğini, verdiği huzuru, sükuneti sekineti orada bil fiil ederek gözlemlediler. Ondan sonra da Allah onları hidayet etti. Sahabe-i kiramın en ileri gelenlerinden oldular. Ruduanullah Teala aleyhim ecmaîn. Allah her birerlerinden razı olsun. Amin. Amin. Şimdi kaza umresini de yaptılar. Yine ondan sonra ne yaptılar? Medine'ye geri döndüler efendim sallallahu aleyhi ve sellem orada işte Meymune annemizle evlenmesi o senedir. Hatta zifafları çadırda Serif denen Mekke'nin çıkışında, Serif denen bölgededir. Hep ben resim atarım size Meymune annemizi ziyaret resimleri. Orası sonradan da Meymune annemiz e, efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da o şey yapmıştı, haccini vefat ömresti yapmıştı. Efendim sallallahu aleyhi ve de zifaf olduğu, ilk zifaf olduğu yerde vefat etti. Onun kabri de oradadır yani seneler sonra. Seneler sonra e, Mekke çıkışında orada e, işte efendim e, nikah oldu sair Birçok tabi e, siyerde hadiseler zikrediliyor. Şimdi biz gelelim. Bu arada hicretin 8. senesi oldu. Kaza ömresi bitti. Ramazan-ı Şerif ayı oldu. Hikmet-i Yani yani Bedir de ramazan Şerif'te, Mekke Fethi de ramazan Şerif'te, öyle mi? Yani ramazan Şerif'te çok önemli hadiseler bu kovuldu? Bir de tabi orucun farziyetiyle beraber onun için ruhsatlar da geldi. Neden oldu şimdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla sözleşmedi mi ki? Biz size dokunmayacağız, siz bize dokunmayacaksınız. Kaç senelik sulh oldu? 10 senelik barış imzalandı, e, Hudeybiye altısında oldu. 8'i 2 sene sonra ne oldu? Ne oldu? Hani sene Erdem dersinde geçtiği üzere Bekiroğulları ne demişlerdi antlaşmada? Biz Kureyş'in tarafında bu sözleşmeye dahil oluyoruz demişlerdi. Huzaha kabilesi de ne demişti? Biz de Rasulullah s.a.v'in tarafında dahil oluyoruz. Yani aynı ahitname için değil çünkü biz Müslümanız demişlerdi. Bunlar da birbirine ne yapmayacaklardı? Efendim saldırmayacaklardı, öldürmeyeceklerdi falan. Bu arada Bekir oğullarından birisi efendim Hoca oğullarından ticareti varmış. Bir alışveriş için gitti. Bu arada işte ayağımız sürçtü ya da atının ayağı falan neyse efendimize sallallaha selleme sövdü haşa Yani böyle ağzında efendimizin düşmanlığına alıştığı için yani başına bir şey gelende hemen düşmanına söver gibi bir şey etti falan. Bu Huza kabilesinden olan zat ''Ne diyorsun sen?'' dedi ne, ''Ne demek istedin?'' dedi ya falan falan ''Ne diyeceğim?'' dedi ya işte dedi ''Seni adamına dedi hicbettim'' dedi falan ''Nasıl hicbet etsin?'' dedi sen ya ''Ne hakkı var?'' dedi Rasulullah sellem ''hakaret etme'' falan deyince o ''Öyle mi diyorsun?'' dedi ''Daha beter bir'' sallallahu aleyhi ve sellem edince Bu onu oradan bulduğu bir odun mu ne işte bulduğuna kafasına bir vurdu kafasını yardı O onu gebertti neyse bunun üzerine tabi bu işte biliyorsunuz kabile, kabileler olduğu için kan davaları hasıl oluyor. Bir de Müslüman kafir iki taraf olunca daha da büyük bir dava büyüyor. Efendim... E, Bekiroğulları bunu duydular ki bizim bizden biri işte oradan alışverişe gittiği sırada onlar tarafından... E, niye şey olmuş adam sen Resulullah s.a.s. sövme hakkın yok ki sövüyorsun dedi. O da vurmuş ona. falan. Bu sefer Bekiroğulları atlarına atladılar işte bütün aşiret toplanıp Huzaa kabilesinin işte bu kim öldürdü onun akrabasını falan öldürmeye geliyorlar. Bunlar da bunu haber alınca dediler hareme sığınalım. İşte cahiliyet devrinde bile Kabe'nin etrafındaki haremin e, bir dokunulmazlığı var. Müşrikler de olsa birbirine şey, saldırmıyorlar falan. Harem'e sığınalım dediler Huzaa kabilesine. Geldiler işte onlar tabii bu tarafa daha gelemeden evvel bunlar yerlerinden çıktılar. Arada birkaç var. Ebu Süfyan Mekken'in amiri konumunda tabii o zaman Ebu Ceyller gebermiş çoktan birçok kafir gebermiş o zaman Ebu Süfyan lider konumunda ona geldiler de ona ikram etti işte yedirdiler içirdiler kabile örfü adetleri aşiret gelenekleri e, diyelim ondan sonra ya ne oldu ne oldu dediler bizleri buraya sığındık işte size bunlar bizim üstümüze geliyorlar şudur doğru e tamam dedi, getirdi dar nedve, dar nedve konakladıkları yer misafir e, evleri falan misafirhane gibi. E zaten Kabe'ye çok yakın yerde, efendim burada geceleyin, işte istirahat edin, efendim biz size yemeklerinizi, şeyinizi veririz. E geri kalan size kalmış. bunlar orada iki üç gece kaldılar, o arada hu e, Huza kabilesi yani, oğulları geldiler gittiler oraya memlekete baktılar bulamadılar bunları bu işi yapanları veya çevresini bulamayınca bunlar da 20 küsür kişi onlar dediler bunlar nereye gitmişler anladılar hareme sığmışlar. geldiler Mekke'ye bu sefer yine Ebu Süfyan ne yapacak? O da bir kabile. E, o, onlar zaten müşrik kabile. Onlara daha uygun kabile de o zaman için e, ne yapacak? E buyurun e, aynı misafirperverliği yapmak durumunda örf adet gereği işte yemekler içmekler serdiler. efendim Bekir oğulları biz yemeyiz dediler. Şimdi Araplarda da falan da şeyde de yemeğini yemezlerse çok büyük hakaret oluyor. Ee, yani eskiden beri bu var. Misafir gelip de senin yemeğini yemezse niye yemediğinin sebebini, sırrını çözmen lazım. Ondan sonra onun bir sebebi varsa o sebebi ortadan kaldırman lazım. Yoksa sana ar oluyor yani. Damgalanmış gibi sana bir rezillik çıkıyor. E bu da dedi olmaz. Mümkün değil. Niye yemiyorsunuz kardeşim? Yoldan gelmişsiniz. şuydur budur. Yok. Bu adamlar hareme sığınmışlar, sen de buranın asısın. biz senden izin size gidip onlara talamayız. Ama sen bize yol vermen lazım. Yoksa biz o intikamımızı almadan kanımız yerde kaldı, Seni yemeğini yemeyiz dediler. Ebu Süfyan da dedi ki yani ben dedi siz ne aranızda ne olmuş ne bitmiş ben bunu şey etmiyorum. Aslında razı olmadı çünkü neden? Sözleşme bozulursa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sözleşme bozulursa o ondan çekiniyor. Ama orada da ona yemeğimi yemiyorsanız yemeyin, gidiyorsanız gidin. Ben de buradaki adama dokundurmam da diyemiyor. Bu sefer ya tamam dedi, ne yaparsanız yapın, benim yemeğimi yiyin de yani şeklinde bunlar da tamam o zaman hani sen bize koy veriyorsan bizi, ne yapıyorsanız yapın diyorsan e ben dedi ne yapayım dedi yani şimdi, o seni etmişsen etmiş, sen ne etmiş, siz yemeğimi yiyin, benim şimdi şerefim itibarım mıyım şimdi burada, ben yemeğimi ye, yemen yenmedi denmesin ikramını yaptı. Bilmem ne yaptı. Gece oldu. Gecenin işte yarısı, tam teheccüt vakti Huza kabilesinden bu barak adamlar kalkmışlar teheccüt kılıyorlar. Birkaç tanesi de yatıyorlar falan. İşte o kabilenin onlara bunlar daldılar. Hepsini birden katlettiler. Bak oradan bir kişiye bunlar buradan yani 20 kişiye yakın sahabe-i kiramdan zatlar işte Huzaa kabilesine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem minni. Huza kabilesi benden'dir buyurdu Sallallahu Aleyhi ve Sellem. E, i̇lk Müslüman, yani Müslüman olmuşlar çünkü. Efendim, şimdi bunlar e, Ebu Süfyan tabii bunu sonra duydu. Ancak birkaç kadın da var. Erkek demediler, kadın demediler. Hepsini kestiler. Bu gavurlar, Bekir Bekiroğulları kestiler. iki kişi tabii gece karanlık. Kabe'de o zaman şimdiki gibi böyle ışık lamba her yerde. Nerede var? Gecenin yarısı yani. Yarısının işte... İkinci yarısına geçmiş vakit. E, i̇ki kişi, birinin adı Hüzeyl, Hüzeyl İbni Erkam, öbürünün adı Salim İbni Amr İbni Salim. Radıyallahu anh'a sahabeden iki zat. Birinin adı Hüzeyl, birinin adı Amr. Tabi öbürleri, ilerleri babasının adı oluyor. Soyadı şekli, babasının adıyla tabi tabir ediliyor. Bu iki zatı da ölü zannettiler. Şimdi onlar karanlıkta iş yaptıkları için zaten bağırtı çağırtı insanları şehit ettiler. O ikisi de e, bak uyuyordular. Öbürleri namaz kılıyordular falan, ayık kılar. Bu ikisi uyuyordular. Fakat bunlar da, onlar da onların yanına düşünce, efendim şehit olarak, bu arada bu ikisini Allah onlara göstermedi. Karanlıktan. Bunlar ayıldılar ama hiçbir hareket yapmadılar, hiçbir çit çıkartmadılar. Ölün taklidi yaptılar. Böylece Efendim, onlar zaten, onlar da bu işi yaptıkları için Ebu Süfyan da bunda e, rıza göstermez. Harem'i kana bol, boyadık. O olaylar çıkacak. Çok büyük olaylara gebe bu iş. Bildikten onlar da gittiler, e, başlarını bekle onlar kaçtı, gittiler. E gidince, efendim bu da baktılar biraz ortalık, Efendim şey ettin, doğru dediler, başımıza gelene bak, biz kime sığınacağız? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sığınacağız. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in çünkü atlaşmasına tabiler ya, Kureyş'le olan Beni i Ubekir de karşı tarafın anlaşmasında bunlar da Efendimiz'in aitnamesi sallallahu aleyhi ve sellem biz gidelim Resulullah Efendimiz'e durum arz edelim bizi, bizi kestiler doğradılar bizi ondan sonra diye onlar Medine-i Münevvere'nin yolunu tuttular Ebu Süfyan uyandı baktı ana Kabe'ni çip çip yani şimdiki tavaf edilen alan bu Efendim kana boyan, boyanmış. Eyvah dedi. Hiç görüyor musun bu adamlar bunun bu kadar yapacaklarını hiç tahmin etmez mi dedi yani. Onu da işine gelmiyor. Sözleşme bozuluyor zaten. Ondan bozuldu yani. Bu arada Ebu Süfyan haberi alır almaz tabii adamları önceden haber ver Dedi ki hanımım Hint dedi. Bir rüya görmüştü. Demek o rüya gerçek olacak dedi. O rüya hiç hoşuna gitmemiş diye. Hacun'dan bir kan geliyor. Hacun neresi? El-Hacun diye. Mekke'de El-Hacun demek. cennetül Ma'la. Siz oraya muallâ diyorsunuz da muallâ değil. cennetül Ma'la. Ma'la, Mekke'ben üst tarafı demek. O mezarlığın adı. Hatice annemizin yattığı, bütün sahabe-i yattığı kabri şerifin adı ne? cennetül Ma'la. Sonu gözlü hedir. Ma'la, El-Ma'la. El-Ma'lâh, yani sonu H'dir de Şimdi okunurken Cennetül-Ma'lâh deniyor hani cennet bahçesi olduğu için, ahirette cennete dön döneceği Çünkü hepsi cennete atılacağı için e, cennet deniyor tabir olarak yani adı mezalın El-Ma'lâh oranın bir adı da nedir? El-Hacûn Hacun bölgesidir rüyada Hint ne görmüş? Hacûn'dan, e, yani o yukarıdan biraz yamaçtır Kabe'ye doğru sel gelir Kabe'ye sel nereden gelir? Aşağı tarafından, o için Zemzem Otel tarafından gelmez Sel geldi mi nereden gelir? Yukarı taraftan, kabristan tarafından, maaladan ağrı seller gelir hep. Yukarıdaki vadi, akış, eğim oraya doğrudur. Yani Hira tarafından ağrı. Ee, oradan bir kan gelmiş, efendim, akmış, akmış kanlar, şey efendim, seller gibi, ee, Han handeme, handeme orada Mekke'de bir dağın adıdır. Handeme'de kan durmuş. Handeme'de kan durmuş, o dağın orada, o zemzemin, Sağ tarafında kalıyor Handem'e, o, otelde kalıyor. Sağında kalıyor. Üstüne çıkarttılar bizi birkaç kere. Arabayla da yol var, çıkılıyor. O dağda durduğunu görmüş. Ee, Ebu Süfyan da efendim bu rüyayı tabir ederken tabii millet de başına toplamışlar. O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani bize harp ilan edecek. Bu rüyaya göre bir harp çıkacak, bize harp açacak ama neden olacak, nasıl olacak anlamamışlar. Şimdi bu haberi bu süfen alınca ki sabahleyin bu Benü Bekir Kuzay'ı kesmiş, doğramış. Eyvah! Harp sebebi çıktı. Yani bunu bekliyordum. Böyle bir rüya vardı ama harp sebebi çıktı. Derken Amr ibn Salim el Kuzay'ı radıyallahu teala sahabeden o öl öldürülmekten kurtulan zat Medine'ye geliyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna varıyor ve ona kıssayı beyan ediyor. Ya Rasulullah böyle böyle oldu, işte bütün arkadaşlarımızı öldürdüler, şehit ettiler. Bu işin başlangıcı da sana haşa, sebbettiler, hakaret etti bir tanesi. Bizim arkadaşımız dayanamadı, onun kafasına vurdu, vurdu olduğunu, yani hurmadan bir kütük bulmuş, vurmuş. Çünkü sana hakaret etme, ha, baştan uyardı onu. İşte, hakaret etme, Rasulullah'a sebbetme. O dedi ki, öyle mi diyorsun? Daha beter sövdü sana, haşa. Onun için Ya Rasulallah böyle bir durum oldu diye beyan edince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki gözü başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ağlardı, hemen ağlardı. Kalbi çok, hemen ağladı. Şehitler için çok üzüldü, ağladı yani. Kaç kişi şehit oldu şimdi. Buyurdu, huza'a minni ve eminim Huza bendendir, ben onlardanım. Bitti. Zaten ahitname de dahildirler. Ayşe radıyallahu anh validemiz oradan efendim sadece bu konuyu anlatınca tabi istişare oluyor, şey oluyor. Dedi ki, ya Resulallah dedi, Kureş seninle anlaştıkları Hudeybiye barış Musa Allah'asını efendim bozmaya cesaret edebilirler mi? Yani sen şu anda bayağı güçlendin, sahabe kureş Kureyş zayıfladı. Bedir'den sonra epey nalları koptu. Şimdi bunlar sana cesaret edebilir mi aranızdaki ahdi bozma? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, يَنْقُذُونَ الْعَهْدَ الْاَمْرِنْ يُرِيدُهُ Onlar sözü bozmak istemeseler de Allah'ın murad ettiği bir iş gerçekleşecek ve o sözü bozmuş olacaklar. Otomatikman sözleri bozulacak buyurmuştu. Allah murad ettiği, işte bu Huza ile ben olayı antlaşmanın efendim, devre dışı kalmasına sebep oldu. Bu. O zaman Ayşe annemiz, dedim ki diyor, ''Hayır, hayran, hayır olsun o zaman.'' Yani dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ''Hayır ya Ayşe, hayır, merak etme, hayır olacak.'' buyurdu. Bunun üzerine şimdi Ebu Süfyan tutuştu. Niye? E şimdi bu söz bozmaya bir sebep oluştu. E gideyim Medine'ye de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e işte rica edelim falan. Bunların yaptıkları bizi bağlamaz yani. Bunlar kendi kendine bir iş etmişler. Biz bu işi istemedik ama gayri ihtiyari hareme sığındılar. Burada bu gelişti. Ne olacak? Hani biz barışımızı bozmayalım diye anlatmak istedi. Çıktı. Ondan sonra Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ee, hanesine girdi. Nasıl girer hanesine ya? Ebu Süfen o zaman Müslüman değilmiştik. Ama kızı kim? Kızı Ümmü Habibe validemiz. Aynı zamanda Ebu Süfyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nesi oluyor? Kayınpederi oluyor. Ümmü Habibe validemiz efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi. Ondan sonra kıymetli annemiz en evvel Müslüman olanlardan Ondan sonra e, o da tabii kızının evi diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde yoktu. Ev dediğimiz biliyorsunuz. Birkaç metrelik bir oda, müstakil oda ama diğer annelerimizle beraber toplasan yani dokuz annemizle beraber hepsini toplasan şu andaki Kabri Şerif'in içini Kabri Şerif'in bulunduğu şeyi Ravza'da görüyorsunuz demir parmaklıklardaki şebeke-i şerifenin içerisi kadar işte biraz da önden muvaceheden biraz alıyor o kadar. Yani 9 ev var orada. Şimdi bizim bir tanemizin o kadar evi var. Öyle mi? Bir tanemizin o kadar evi var. Geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir işte yere döşedikleri bir döşek var. Hurmalifinden veya deriden. Biliyorsunuz bizim gibi büyük yatakları yok. Bir döşek serilmiş. Ebu Süfyan onun üzerine oturmak istedi yani şimdi. Orada otur oturulacak yer o gözüküyor. Deyince Ümmü Habibe annemiz Ümmü Hab Habibe annemiz aynı zamanda kimin annesi oluyor? Hz. Muaviye radıyallahu Allah'ın efendimizin de nesi oluyor? Annesi oluyor. Ümmü Habibe Validemiz şey ablası oluyor. Ha iyi dedin. Ee, Hind'in efendim kerimesi muhabbibi annemiz Hind radıyallahu Sonra sonradan Müslüman olduğu için o zaman Müslüman değilse de Hz. E, Hazreti Muaviye Efendimizin efendim ablası oluyor. Dolayısıyla Hazreti Muaviye Efendimize niçin biz diyoruz ki müminlerin dayısıdır? Niçin? Kız kardeşi müminlerin annesi olunca o da müminlerin nesi oluyor? Dayısı oluyor. Müslüman olmasaydı dayısı olabilir miydi? Olamazdı ama Müslüman sahabeden olduğu için dayısı, müminlerin dayısı, unvanına sahip oluyor. Neyse, Ümmü Abime Annemiz hemen ne yaptı? Hızlı dürdüşeği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döşeğini e, kapattı yani, üzerine oturmasın diye. Ebu Süfyan çok bozuldu bu işe. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmediler, hemen gitti kızının evine, Medine'ye gelir gelmez. E ne cesaret etmedi ne güle ama barış imzaları var tabi onun için rahat geliyor da kızım dedi ne, ne oluyor dedi ya benden dedi bir dedi işte benim deriyi mi esirgiyorsun veyahut da bir döşeği mi e, efendim bana reva görmüyorsun niye dedi böyle hızlı hareket ediyorsun dedi ki annemiz bu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine oturduğu yattığı döşeydir sen müşriksin necessin, pissin müşrikler pisliktir onun için Rasûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatağına e, yani yaykısının üzerine seni değdirme Anladım. Ebu Süfyan da dedi ki benden sonra sana çok şer dokunmuş, çok bozulmuşsun dedi ya. Ne bozulmuş ya? E ayet var yine mevzuya ne cestim, müşrikler ne cestir? İşte böyle. Sonra dedi tamam dedi ya senden dedi ne fayda bekliyorum. Gidiyim dedi ben görüşmelerimi yapayım. Dedi. Gitti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Dedi ki böyle böyle olmuş, şöyle şöyle olmuş. Bizim isteğimiz dışında gelişmiş olaylar yani biz bu sözleşmeyi bozmasak falan falan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir cevap vermedi. Bazı rivatlerde biz sözümüz üzereyiz yani. Siz bozdunuz. Hem tümün laqazı. Ne hani aleahdinha biz sözümüz üzereyiz. Hem tümünün siz bozdunuz. Tabi bu iyi bir, olumlu bir cevap, değil. Biz bozmadık diyor ama ne demek istiyor? Siz bozdunuz. Sonra dedi, dur bakayım Ebu Bekir'e gideyim. Radıyallahu teâlâ. Gitti Ebu Bekir Efendimiz'e, ona da konuştu. Dedi ki, seni dedi, kırmaz dedi, sen Resulullah'la konuş dedi. Belki o zaman Rasulullah demiyor tabi o zamanki şeyinde de kafasında ama. Yani sen konuşsan onu ikna etsen falan. Mânevî faîl. Ebû Bekir dedi, ben bir şey yapamam dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey karar vermişse ben bir şey yapamam. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz'e gitti. Onunla da konuştu falan. Hazreti Ömer Efendimiz dedi, sen adresimi şaşırdın, yanlış mı geldin, ene eşfâhülekmü ilâhı rasûlillâh sallallâhu aleyhi ve sellem. Bir de dedi, ben zaten sizi kesmesi için bu kadar her yerde, Bedir'de bile fidyeleri, fidye alma bunları, doğru kes dedim. Yani, şimdi göre benim elimde dedim zerrem olsa, bir zerre bulsam sizinle cihata kullanırım dedi ya. Ya git işine Aman dedi sen de ne kadar sertmişsin dedi ya. Ne yaparsan yap dedi. Ondan sonra gitti Hazreti Ali Efendimiz'e. Fatıma annemiz radıyallahu teâlâna işte örtünün arkasında orada duruyor. Evler küçük, hücurat, o da Efendimiz'in evlerine ekli. Bizim teheccüd kıldığımız teheccüd mirabın orası Hazreti Ali Efendimiz'in evi. Hz. Hasan Efendimiz de böyle yeni yürüyor falan işte küçük çocuk zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefat ettiğinde bile yedi sekiz yaşlarındaydı düşün o zaman daha kaç yaşında oluyor yani bu şimdi e, hemen hemen icletin yedinci sekizinci senesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onuncu sene vefat ettiğini kura anladım bu da altı yaşlarında falan beş altı yaşlarında olabilir Hz. Hasan Efendimiz o da orada yürüyor falan dedi ya Ali dedi yani bunların içinde akrabalık bakımı da rahimlerimiz en yakın olan sensin. Yine sen bana bir, şey, bir iyilik edersen edersin. Efendim ben dedi bir sözleşmeyi bozmamak için geldim. E, boş dönmeyeyim, mahrum olmayayım. Şimdi bütün insanlar Mekke benden haber bekliyor. E, çünkü güçsüzleşmişler. İslam devleti, İslam ordusu güçlenmiş. elhamdülillah. Yoksa Mekke böyle gelip de yalvarır mı Kureyş? Ama anlıyorlar ki artık Efendimiz ﷺ bunlara bir yüklenirse bunlar işi bitti. Onun için ne olur Rasulullah ol aramızda elçi ol, işte bu işi bir çöz felan dedi. Dedi Wei <gülüyor> hakik ya Basufyan. Vallahi lakin azam Rasulullah ﷺ man istitiyor en yukeli mavi. Ya Basufyan dedi. Rasulullah ﷺ bir işe karar vermiş. Şimdi buradan Ebu Sufyan hepten anladı ki bir karar var bir işe karar verdiği zaman vermiş, biz artık ona konuşamayız bu meselede, bitti dedi. Onun için benden medet bekleme. Fatıma annemize seslendi. Ey Muhammed'in kızı dedi, sallallahu aleyhi ve sellem, sen dedi, şu Hasan, zaten Hasan 5-6 yaşında ama, yani e, gitse dedesine işte efendim sellem, onu kırmaz, 5-6 yaşında da olsa çok. bu yavrun dedi, senin bu oğlun, oğulcağızın dedi, Buna dedi, söylesen dedi, bunu dedesine göndersen dedi, dedesi bunu kırmaz dedi. Böyle bir araya hazır da dedi, bu senin oğlun dedi, bütün Arap'ın, Acem'in efendisi olsa dedi. Yani bu efendilik, bu işi yani harp çıkmamasını sağlamak, ona nasip olsa da efendi olsa dedi. Ya o senin teklifinle mi efendi olacak? Hazreti Hasan Efendimiz'e ne nasip oldu sonra? Hz. Muaviye ile radıyallahu anh'ın harp çıkmaması için, bak oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı, e, hutbeye çıkarken kucağına aldı, omzuna aldı, çıktı, ne buyurdu? Bukhari hadis-i şerifinde geçiyor. İnneb Niyazi seyidün Hani seyit diyoruz ya peygamber torunlarına. Bu hadisten geliyor işte. Benim bu oğlum, torun da neymiş? Oğul mesafesinde. Torunla ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Oğlum diyor. Benim bu oğlum, onun sen torununa da kızım diyebilir misin? Kız torununa diyebilirsin. Kızın oluyor çünkü parçanın parçası. Benim bu oğlum Seyyid'tir. Yani uludur, şereflidir, beyefendidir, efendidir. La ilahe illallah sahabe-i Müslümanlardan iki büyük cemaat birbirine girecekken kanları oluk oluk akacakken Allah bu oğlum sebebiyle o kanı durduracak, barışı temin ettirecek. İşte Hz. Hasan'ın velimiz 6 ay halifelik yaptı. Sonra harp çıkmasın diye, Müslümanlar iki grup birbirine girecek diye. Halifeliği kime bıraktı? Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın hap Allah ona o imkanı verdiği halde, hak onda olduğu halde, hak onda olduğu halde sırf Müslümanların kanını korumak, bu kime yakışır? Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torununa yakışır. Nasıl ki, şerefli dedesi bütün ümmeti kurtardı, torun da orada o gün çok büyük bir hizmet yaptı bu ümmete, çok kan dökülecekti, onu durdurdu. Yani Ebu Sümen o gün teklif ediyor. Ya diyor işte çocuğuna söylesen de dedesine gitsene falan da bu seyitlik ona kalsın. Yani seyitlik onun zaten. Ama hakikaten de Hazreti Hasan Efendimiz'e böyle bir şeref e, nasip oldu. Ama o olayda olmadıysa da Müslümanlar arasındaki kanı durdurarak daha mühim bir meselede de hasıl oldu. Orada zaten allah Teala Mekke'nin fethini ediyordu. Böyle deyince Hazreti Fatıma hanemiz dedi ki vallahi mabaleğe büneyye hazen yucira beynen nas. benim oğlum dedi daha insanların arasında eman verecek harpleri durduracak yaşa gelmedi benim çocuğum küçük ben ne benim çocuğum ne yapsın dedi konuyu kapattı. Kapatınca döndü Hazreti Ali Efendimize. Dedi ki şimdi dedi ne yapacağız? Sen bana ne tavsiye ediyorsun? Ey Hasan'ın babası dedi. Benim başıma işler efendim, yüklendi, çullandı. Durumum çok vahim. Çünkü Mekke'nin de efendisi, yani lideri benim. Millet benden akıl fikir bekliyor. Ben de buradan bir çözümsüz gidiyorum. Rezil olacağız. Bana bir nasihat et. Hz. Efendim dedi. Vallahi seni bu işten kurtaracak yani Mekke'ye Resulullah s.a.v. harb için Gitmesine engel olacak bir çözüm. Bilmiyorum ki dedi yani. Bilsem söyleyeyim dedi yani. Bilmiyorum. Ne yapabilirsin? Yahu ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Hazreti Ali Efendimiz dedi ki sen o zaman git dedi. Milleti topla Medine'de. Herkesi de ki işte kabileler arasında harbi durdurdum. E sen de dedi efendim ağasın paşasın dedi yani. Ondan sonra e, Kinane oğullarının efendisisin efendim, kabile olarak itibarlısın. Ondan sonra git, git dedi, topla milleti, orada bir ilan yap, Huza'yla Bekiroğulları arasındaki kan davasını durdurdum. İşte iki tarafa da eman verdim. Bir şeyler söyle dedi yani. Bir ilan yap, ne yapacaksın dedi. Sonra da git dedi, memleketine dedi. Ondan sonra, peki dedi, Ebu Süfyan, ben böyle bir şey yapsam dedi, Faydası olur mu sence dedi? <gülüyor> Hz. dedi, hiç faytası olmaz dedi. E olmaz da niye diyorsun bana dedi böyle. E bir şey söyle diyorsun dedi, ne diyeyim sana dedi, bir şey söylüyorum işte dedi. bu Süfyan da topladı milleti işte. Ebu Süfyan gelmiş Mekke'nin Nası Mekke'den gelmiş Medine bütün toplandı. Mescid'de dikildi aya. Millete de topladı. İşte dedi Huza'yla Beni Bekir girdiler birbirine kan davası bilmem ne eman veriyorum, durdurdum, şunu yaptım, bunu yaptım, bir nutuk attı. Hadi işine dediler yani. Hiçbir şey yok. Mahfi fayda. Neyse atladı devesine, tuttu Mekke'nin yolunu. Kureyş bekliyor. Bütün Kureyş tetikte. Çünkü efendim sağ orduları toplar gelirse zor işleri bu sefer. Çünkü İslamiyet güçlenmiş, Hayber'de fethedilmiş, maddi manevi imkan artmış artık. Kabileler, Arap kabileleri sel gibi Müslüman olmuş. Dediler, "Durum ne? Ne getirdin? Arkada neler oldu?" Dedi ki, işte Muhammed'e gittim sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla konuştum falan. Bana hiçbir cevap vermedi. Sonra İbn Ebi Kuhafe'ye gittim. O kim? He? Ebubekir yalan. Onda da bir hayır bulamadım." dedi. Yani hayır dediği isteğini bulamayınca hayır yok. Sonra İbnül Hattab'a gittim. Ondan büyük düşman bulamadım dedi. Düşmanın en yakını meğer İbnül Hattab'mış dedi yani. Ondan sonra e dediler onu biliyoruz zaten. Ondan sonra efendim sonra Ali'ye gittim. En yumuşak onu buldum dedi. Ya en yumuşak onu dedi. En siyasetçi o. Ne yapsın Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh? Sana akıllı mantıklı... Efendim fikirler veriyor ama bir şey fayda etmez diyor sana ama. Sen diyorsun illa da bir şey söyle, bir şey söyle. Nasihat et dedi, nasihat et. Ne yapayım, yap böyle bir şey, git. Onu dedi biraz, bana dedi iyi davranı şekilde buldum dedi. Bana bir fikir verdi dedi, bir istişare verdi. Ben de onu yaptım dedi. Ama dedi o yaptığım iş faydası olur olmaz. Ondan da ümitli. Yani şey diyelim de, fikrim yok dediler. Ne dedi sana? E dedi, işte git insanlara, kabileler hasta kan davasını, Durdurdum de, e işte, eman ver, bir şeyler et. Yaptın mı? Yaptın de. E tamam yaptın. Muhammed Sala sen bundan haber var mı? Dediler. Yok. Peki o kabul etti mi bu emanı? Dediler. Yok. E sen ne yaptın? Dediler. Deli misin? Gittin kendi kendine konuşuyorsun, geliyorsun. Yani, efendim sana sen için? Diyorlar. O diyorlar, onaylamadıktan sonra sen gittin kendi kendine ben eman verdim. Diyorsun, çekiliyorsun, <gülüyor> gidiyorsun. Karşı taraf sana bir şey dememiş ki. Hadi gidişine dediler Ya. Yahu dediler sen en yumuşak kimi buldun? Ali radıyallahu anh buldum. Ali'yi buldum diyorsun ya, o senden dalga geçmiş dediler. En o yüksek, o senden o oynamış dediler yani. Öbürleri değil de o senden iyi dalga geçmiş dediler. Bu sefer hepten rezil oldu. Yapma ya diyor. O da onu yani yakın buldum diyor ama Hazreti Efendi bir sonra dalga geçmiş oluyor yani. Çünkü hükümsüz bir şey ya, yapmış yaptırmış oluyor. Ondan sonra ya dedi kardeşim, başka bir çözüm yok, bir şey yok. Neye geldi, niye gitti? Ben de camide bir nutuk attım dedi. işte. ne yapayım dedi yani. Fayda var mı? Mumafi fayda, bir şey yok. Allah Allah. Peki senin izlenimin ne dediler ya? Medine'de ne gördün? Nedir bu Medine'nin durumu? Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem konumu, itibarı, şusu, busu dedi. Ya tek kelime söyleyeyim de. Ben dünyanın, bütün hükümdarlarını bilen Meclislerine giren, çıkan, oturan, kakan adamı. Hiçbir hükümdarın ordusu onun sahabesinin ona itaat ettiği kadar hiçbir hükümdara itaat edilmemiştir bugüne kadar. Bitti. Yani ne derse yaparlar, ölümüne giderler. Dediler biz o zaman yandı gülüm keten elva dediler yani biz böyle bekleyeceğiz o zaman. Çünkü sana bir eman vermemiş. Bu arada Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a Efendimiz'in neleridir? İki istişarecileridir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam geldi. Ne buyurdu? Allah Teala sana vahyediyor. Ebu Ebubekirle Ömer'le istişare yap. Bu geneldir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istişare ve şavirun fil emri işlerinde sahabenle istişare yap buyurulduğu zaman bu ayette emredilende de ilk muhatapları, Efendimiz'in ilk müsteşarları kim? Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu aleyhi müsteşar. Müsteşar böyle müsteşar olursa çok mübarek olur. Şimdi biz selam verirken ne diye selam veriyoruz? Ebu Bekir'e hepimize tek veriyoruz. Esselamu aleyke Ebu Bekir işte ya halife erostu falan. Zaten durdurmuyor babiler çok ama hemen geçiyoruz. Bir sonra en son Hazreti Ömer geliyor. Babu selamdan girince Hazreti Ömer'e hepimize de veriyoruz. Sonra Esas fıkıh kitaplarına bakarsan şimdi tabii geri döndürmüyorlar. Bazı boş oluyor falan bir şey yapıyoruz ama sünnet üzere bir daha e, ikisine birden gelip Hazreti Ömer Efendimize de tek selam verdiğimizde selamü aleyküma ikisine birden veriliyor tekrar. Ya vaci ay Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve efendim e, kabri şerif arkadaşlara. ikinize selam olsun. Selamü aleyküma İkinize selam olsun. Ya veziray Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin iki veziri. Esselamu aleyküm a. Yani tek tek verdikten sonra dönüyorsun bir daha ikisine ikili veriyorsun. İki halife. Ey Ebbekürme yani size selam olsun. Ya müşiray Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimizin müşirleri. Müşir ne demek? Müşir istişare veren. Onun için hep Bedir'de de biliyorsunuz kimi çağırdı istişarede? Ebu Bekir, Ömer Efendimiz. Esirleri ne yapsın? Salsın mı, salmasın mı? Hep istişareler onlarla beraber. Onun için Ebu Bekir'le Ömer Efendilerimizi çağırdı. Bu Ebu Süfyan da gelip döndükten sonra, gelin bakalım. Dedi ki kimseye söylemeyeceksiniz. Sır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize de söylemedi. Hiçbir hanımı da bilmiyor. Hazreti Osman bilmiyor, Hazreti Ali bilmiyor, hiçbirim bilmiyor. En ileri seviyeki noktaya geldi mi? Kim kalıyor? İki kalıyor. Daha da özelleşirse kim kalıyor? Ebu Bekir, Radıyullah kalıyor. Habersiz. Ondan sonra dedi ki bu işi gizliyoruz, kimseye söylemiyorsunuz. Benim bu fikir sorduğumuzda istişare, çünkü istişareden bu fikir anlaşılır çünkü bir şey var demek. Dedik ya Babekir biz dedi ne yapsak? Şimdi bizim elimize zaten bunlar söz bozulmuş oldu otomatik ama biz bunu yani düzelt edebiliriz, da ettirebiliriz. Çünkü bu Süfyanlar direkt bu işte bize karşı bir şey yapmadılar. Ama dolaylı da olsa ahitnamenin içine dahil olan iki kabileden dolayı hak doğdu. Çünkü efendim sallallahu söz bozmaz, hiç söz bozmaz. Kafire de söz versen bozulmaz, müşreye de söz ver. Sözü verirken düşüneceksin, yanlış işe söz vermeyeceksin, doğru işe de söz verirsen duracaksın. Ama Söz bozma, şartı ihlal oldu. Şart ihlal olunca karşı taraftan oldu. Ne yapalım dedi. Ebubek Sıddık yani mübarek işte Bedir'de de aynı istişareyi verdi. Bunlar senin kavmindir, kavilendir. Ya Sallallahu Fiddiye alalım. Hem İslam ordusunun Bedir zaten icret ikinci senesi olduğu için çok fakirlik vardı. Daha ordu bile teşekkül etmemiş. Yani salalım demişti. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'a biliyorsun ona meylederek o da o görüşte olduğu için 70 esiri Salmıştılar fidye mukabilinde. Burada da Ebu Bekut Sıddık sorunca dedim kavmim senin kavmindir, kabilendir. Şimdi evlerine, ocakların üzerine gitmeyelim gibi çok merhametlidir. Ee, cemal sıfatının sahibidir ama tabii e, kendisi halife olunca da zekatı vermiyorum deyip de mürtet olan kabilelere de ne yaptı? Aaa! Çünkü orada Resulullah s.a.s. olduğu için Tamam o sosyal en doğru hükmü verir. Orada istişaresini verir ama halifelik kendisine e, efendim, tevdi edildiğinde o zaman da İslam'ı e, bu mürtetlerin irtidadından kurtardı. Ve yani bugün din bize sağlam gelemeyecek durumdayken o canıyla malı her şeyi feda ederek iki senelik küsur halifeliği döneminde hayatı yani iki senelik halifelik döneminde tamamı mürtetlerle savaşla geçti. Çünkü mübarek o işte Allah'ın dininde korkmaz, taviz vermez. Ama bu istişaredir yani. Soruluyor istişare. Böyle dedi. Yani çıkmayalım şimdi dedi. Duruyoruz biz de yerimizde. Güçlüyüz, güçleniyoruz. Daha yani belki onlar da zamanla müslümanı falan bu işler düzelir falan. Hazreti Ömer Efendimiz'e döndü. Dedi, sen ne diyorsun ya Ömer? Ee? Yani tahmin edebiliyorsunuz tabii. şey lüzum yok. <gülüyor> dedi ki hım رَأْسُ الْكَفَرَةِ زَعَمُ أَنَّكَ سَاحَرُونَ Sana büyücü dediler, sana yalancı dediler. Cavurların liderleri, kafası orada, başı orada, küfrün kafasını ezmek lazım dedi yani. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve e neler yaptılar hep tek tek saydı. Bir de dediği gibi اَيْ مُلَّهِ لَا تَذِلُّ الْعَرَبُ حَتَّى تَذِلُّ الْاَرَبُ Ya Resulallah, bu İslam'ın bütün Araplara dünyaya yayılmasını istiyorsun ya senin davan, dinin bu. Tebliğin bu. Mekke ehli teslim olmadan, boyun eğmeden Araplar boyun eğmez. Araplar boyun eğmeden Acemler boyun eğmez. Bu İslam dünyaya hakim olması için Mekke ehlinden başlamak lazım, Ya Hazreti Ömer'in istişaresi Bedir'de Ebu Veksik dinledi. Mekke fethinde de Hazreti Ömer Efendimiz'i dinledi. Yani dinledi derken ne yapacağını Mevla vahyediyor zaten. Ama istişare sünnettir. Peygamber bile sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Danışıyor. Çünkü Mevla danış diye emir buyuruyor istişare. İstişare ne kadar önemli bir mesele. Ama biz ne yapıyoruz? Herkesten bizim aklımız üstün olduğunu iddia ederek kimseye akıl fikir sormuyoruz. Sorarsak da kime soruyoruz? Kim kafayı sallayıp da senin düşündüğüne evet diyecekse ona danışıyoruz. Şimdi bakıyoruz bir canımız ekşili istiyor bir şey. Ondan sonra bakıyoruz, ona sorsam o der ki bu uygun değil, öbürüne sorsam uygun der ona danışıyoruz. O da diyor ki siz, siz nasıl derseniz efendim, siz nasıl bilirseniz efendim, siz her şeyi biliyorsunuz efendim. Lan öyle adama desene ki sen ne biçim atarsın be? Beyleşli işare mi olur? Ya yok. Hep nefsimiz neyi istiyor? Bizim görüşümüze katılanı istiyor. Halbuki belki hak bizim tarafımızda değil yanlış yapıyoruz. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Ya Ebâ Bekir sen İbrahim aleyhisselam'a benzersin. İbrahim aleyhisselam Allah yolunda sütten daha yumuşak idi. Ya Ömer sen de Nuh aleyhisselam'a benzersin. Vallahi Nuh aleyhisselam Allah'ın dinini davet ve tebliğde taşlardan daha şiddetliydi, daha katıydı. Ama istişare neticesinde اَيْنَ الْاَمْرُ اَمْرُ عُمَرَى Hüküm ferman Ömer'in verdiği istişare noktasında tecelli edecektir. Buyurdu. Ama gizleyin konuyu da açıklama izni vermedi. Sallallahu teala ve sellem. Ve ne yaptı? Orduyu teciz edecek. Ama nereye gidileceğini söylemiyor. İşte sünnettir. Hazreti Fatih de Roma'nın üstüne gidiyormuş meğer. Söyledi mi orduya nereye gideceğini? Şeyler, bak sünnete ittiba. Herkes hazırlık yapsın buyurdu. Ayşe annemize dedi ki, benim de eşyalarım, işte yolluğum, şuyum buyum, hazırla bakalım. Hazırlıklar başladı falan, Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh girdi kızı Ayşe annemiz onun kız olduğu için işte evine girebiliyor mahrem, girdi, Baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte şeylerini hazırlıyor işte bineğine lazım olan, kendisine lazım olan. Dedi Ey bineyi, emarakum Resulullah sallallahu aleyhi ve entücehizû, Kızım dedi yavrum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size bir yol hazırlığı yapmanızı mı emretti acaba? Dedi, "Ne hamle?" Evet emretti dedi. Peki dedi, "Fe ne tarafine Sen dedi fikrin nedir? Ne tarafa doğru gitmek istiyor acaba?" dedi. Aşağınamza de sordu. Dedi ki, "La vallahi ma Dedi, "Vallahi bilmiyorum." dedi. Hiçbir fikrim yok. Bir şeyi anlayamadım dedi yani. Ne tarafa çıkıyor anlayamadım. Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ilan etti. Ben Mekke'nin üzerine gideceğim. Hepiniz hazırlanın. Ciddi hazırlık yapın. Yani tabi bu artık ömreye, ihrama girmiyorsun yani. ha, Fethet gidiyorsun. Çünkü karşına gavur çıkıp da sene savaşma kalkarsa ne yapacaksın? Sen de fethetmek için onu katleteceksin. Veyahut da ise bertaraf edeceksin. Şerini de fedeceksin. Ciddi hazırlık yapın. Buyurdu ki, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ ve الْاَخِرِ فَلْيَحْضُ ne bilmediğine Kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse, bu Ramazan'da bütün kabileler, her yere bütün Müslüman kabilelere ilan edecek. Ramazan'da herkes Medine'de bulunsun. Tabi kadın çocuk müstesna yani. Yaşlıdır, engellidir, onu konuşmuyoruz. Eli silah tutan yani, ayağı yürüyen. Allah ahirete iman eden, bu Ramazan'da Medine'de bulunsun dedi. Bütün kabileler 72 kabile. Hep Müslüman olmuşlar o zamana kadar yani. 72 kabileden hep eli silah tutanlar Medine-i Münevvere'ye akın ettiler. Ramazan geldi, hicretin 8. senesinin Ramazan şerifinde efendim, sahabe-i toplandılar ve şimdi meseleyi ne biliyor musunuz? Bir mucize. Nedir o mucize? Medine, Mekke'ne iki haftada zor gider o kadar ordu. Yani hicrette iki haftada geldi. Hadi iki haftada, bir haftadan evvel mümkünatı yok. Zahiren. Konuşuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin dibine kadar geldi de, hem de o kadar büyük orduyla on binden belki fazlası var, o kadar büyük orduyla geldi, Mekke ehlinin haberi yok biliyor musun? Olacak iş mi bu? Olacak iş değil zahiren. Bu mucizedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası müstecaptır. Duaların kabulü zaten yüzde yüzdür. Bu duasında ne buyurdu? Allah meghuzil uyyune vel ekbar <gülüyor> an Kureyş hatta nebgataha fî bilâdihâ. Ya Rabbi, Kureyş'in haber yollarını kapat. Gözcülerini engelle. Ajanlarını engelle. Hiçbir şey onlara işittirme, duyurtma. Aniden Mekke'de bizi bulsunlar. Ey Allah dedi. Allah Teala onun duasını geri çevirir mi Sallallahu Aleyhi? Ve Böylece insanlar hazırlandılar. On bin kişilik ordu toplandı. Büyük rakam. Efendim Sahabe-i Kiram Hazretlerinden muhacirlerin tamamı içinde, Ensarı kiramın tamamı içinde. Bununla beraber muhacir ensarın dışında da etraf kabilelerden efendim Müslüman olan bütün kabilelerin işte El-İslat'tan işte yola çıkacak olan Müslümanlar rıdvanullahi mecmain hazırlandılar. İnşallah. Bundan sonra çok acayip bir olay oldu. Hatıb-ı bir Belta'a radıyallahu yalan olayı çok ilginç bir hadise. Yani aklınız duracak. Hazreti Ömer'in gözleri yaşardı ama aklı, aklı almadı yani. O bir işte bir şey yaptı o mübarek. Bir şey yaptı. Ne yaptı? Çok önemli bir olay yaptı. Hakkında ayetler indi. Kur'an-ı Kerim beyanat verdi. O bu sırla ilgili Mekke üzerine yürünme meselesi sırrı kalmadı. On bin kişi duymuş. Herkes duymuş ama o başka bir şey yaptı. Ama bakalım Mevla onun hakkında ne yaptı. Tamam mı? Haftaya inşallah <gülüyor> ama görüşürüz.